Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bazı hususları Müslüman olarak biz tartışma konusu yapamayız, yaptıramayız da. Çünkü onu Kur'an'ımız bize iman diye göstermiştir iman ettiğimiz bir hususu acaba anlamına gelecek tartışmaya sokmayız. Haşa, sümme haşa. Allah var mıdır, yok mudur? Böyle bir konu tartışılamaz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber midir, değil midir? Tartışılamaz. Neden? Bu tartışılması binde bir bir ihtimal bile olabilecek bir boşlukta durmuyor ondan dolayı. Ama mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat ettiğinde 63 yaşındaydı diyebiliyoruz. Onun peygamberliğine inandığımız çapta bir bilgi değil bu ama. Dolayısıyla 63 değil de 64'ünden 6 ay yaşamıştı dese birisi, vay kafir sen bunu nasıl dedin demeyiz. Ya da 62 idi, bir yaş küçüktü, 65'ti. Nitekim var böyle söyleyenler tarih boyunca. Bu kafirlik, bunu nasıl söyledin denilecek bir konu değil. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın peygamberidir deyince onu iman görüyoruz. Öbürünü ise bir tarih bilgisi olarak görüyoruz. İkisi aynı bilgi değil. Birisi dese ki 66 yaşındaydı. İspat et kardeşim ne biliyorsun 66 yaşında olduğunu. Şöyle dedi böyle dedi tartışırız. O tartışmayı yapan dinden çıkmaz. Bir gavur, bir casus olmasını gerektirmez bu. Aynı düzeyde bilgi değil bunlar. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini zedeleyecek bir şey söylediği zaman sen gözümüzde mümin bir insan değilsin diye diyemizi yaparız. Kardeşlerim bu düzeyde iman düzeyinde yani bildiğimiz, inandığımız ve asla tartışmayacağımız konulardan biri, bütün insanların kıyamete kadar Adem'in çocukları olduğu gerçeğidir. Adem de topraktan yaratılmıştır. Nasıl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman olarak peygamberliğini bir gündem yapıp tartışmayız. Adem'in bütün insanların babası olduğunu, Adem'in de topraktan yaratıldığını asla tartışmayız. Hepimiz siyahıyla beyazıyla, Müslümanıyla kafiriyle, iyi insanıyla kötü insanıyla hepimiz Adem'in çocukları olarak yaratıldık. Adem'den olmayan cinler var. Allah'ın diğer mahlukatı hayvanlar var. İnsan olarak iki ayağıyla yürüyen herkes Adem'in soyundan geliyor. Buna iman ediyoruz. Müslümanlık veya Müslüman olmamak, bu gerçekte değişmiyor. Yani Müslüman, insanlar Adem'in çocukları, kafirlerde de başkasının çocukları denemez. İnsan olmak, Adem'den gelmek demektir. Bu sebeple, aynı babanın çocukları olarak, dinimiz, ırk tartışmasını, ırk üstünlüğünü reddetmiştir. Müslüman, asla ırkçı olamaz. Bir babanın iyi çocuğu, kötü çocuğu olur. Ama babanın orijinal çocuğu, ve defolu çocuğu olmaz. Babalık ve evlatlık ilişkisi olarak, Adem Aleyhisselam'ın, Beyaz olan çocukları iyi çocuklar, siyah olan çocukları iyi olmayan çocuklar. Denemez. Bunu diyen, Müslüman olarak diyemez bunu. Tekrar ediyorum. Allah'a iman gibi, Peygamber'e iman gibi aleyhissalatü vesselam, iman ettiğimiz, düşündüğümüz, beğendiğimiz, söylediğimiz değil, iman ettiğimiz, hakikatlardan birisi, hepimizin insanlar olarak Adem'in çocukları olduğumuz, Adem'in de topraktan olduğu gerçeğidir. Ne? Peygamber aleyhissalatü vesselamın soyu olan Arap'ın, Arap olmayana bir üstünlüğü vardır, ne de Arap olmayanın Arap olana bir üstünlüğü vardır. Bu anlamda, ırkçılık İslam'ın dışındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ırkından da olsa bir insan asla başka bir insandan üstün değildir. Üstünlük imanladır, takva iledir. Şeytan bir ırkçılığın ürünüdür. Daha önce İblis'ti o. Adı İblis'ti. Irkçılık yaptığı için İblis şeytan oldu. Ne ırkçılığı yaptı? Tıpkı siyahla beyazı, Asyalıyla Avrupalıyı, kuzeyliyle güneyliği ayıran o ondan üstündür diye bir ırkı gören, öbür ırkı kölesi, gören, bütün, anlayışların aslında, iblis vardır diyoruz, neden, çünkü iblis, kendi, yaratılış, tarzını, Adem aleyhisselamın, yaratılış tarzından, üstün tuttu, ve reddetti o ırkı, zaten ırkçılığın, bir iblis kökü vardı, bir de Yahudilik kökü vardır. Bugün dünyadaki mevcut ırkçılık, iblise, onun da en saf bağlıları olan, Yahudilere dayanmaktadır. İblis, ben çamurdan yaratılmış bir adamı, beğenmem, takmam, dedi. Böylece yaratıldığı tarz olan ateşe üstünlük tanıdı ırkçılığın ruhu budur filanca ırk daha üstündür diyenin dediği budur yaratan Allah ham madde Allah'tan yaratmak Allah'tan hayat vermek Allah'tan beğenip beğenmemek kuldan olması demek ırkçılık bu mantığın üzerine de Yahudiler Yakup Aleyhisselam'ın çocukları biz Allah'ın seçkin kullarıyız dediler Kur'an-ı Kerim bunları adeta teşbih için söyleyecek elini tersiyle reddetti siz kim oluyorsunuz Allah'ın seçkin kulları oluyorsunuz dediği halde biz Allah'ın seçkin kullarıyız dolayısıyla Yakub'un soyundan gelmeyen kimse istese de Yahudi olamaz iman edip ben Yahudi olacağım diyemez hala öyle düşünüyorlar elhamdülillah ki öyle düşünüyorlar da yoksa ellerindeki para imkanıyla insanlığın yarısı Yahudi olurdu herhalde şimdi Allah köklerini kurutmuş oldu böylece ama iblis ırkçılığın mantığını kurdu Yahudiler bunu dine dayandırıp din destekli güçlü bir felsefe haline getirdiler Ondan sonra da insanlar gördükleri zulümler ve benzeri sebeplerle ırklarını savunan bir mekanizmanın içinde buldular kendilerini. Bugün insanlığın başına gelen büyük felaketlerden birisi ırkçılıktır. Hep 2. Dünya Savaşı'nın çıkış ve sonuçlarını konuşuyoruz da bunun bir Alman ırkçılığının ürünü olduğunu konuşmuyoruz ama. Avrupa'da hala birlik sağlanamayışının, Avrupa'nın hala böyle fitili çekilmiş bomba gibi durmasının, Sırplar olduğunu, Sırp ırkçılığı olduğunu hala konuşamıyoruz. Avrupalı bunu konuşmak istemiyor. Mesele Afrika'da siyah insanlar olması meselesi değildir. Afrika'da beyaz insanlarda olsaydı onlar bizden değil diyecekti. Nitekim İngiltere bizim imparatorluğumuzun ürünü olmadığı diye öbür ırkları Avrupa'nın amca çocuğu olan ırklarını kabul etmiyor. Irkçılık iblisle beraber insan mantığının gıdıklanacağı bir alan olmuştur. Yahudiler de bunu din ekseniyle insanlığa sempatik hale getirmişlerdir Yahudilere karşı diğer ırklar bu sefer bir savunma mekanizmasına geçmişlerdir kraliyet mantığıyla idare edilen ülkelerin vatandaşları da krallarını övmek için aslında ve krallarını hayat hakkını daha uzun tanımak için ırklarını üstün hale getirilmiş ırk vehmiyle sahiplenmişlerdir her halükarda Allahu Akbar denen hiçbir yerde ırkçılık olamaz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen hiç kimse ırkçı olamaz bir Müslüman Müslüman olmayan birisi de olsa karşısındakini ırkından dolayı hor göremez e, görenlere rastladık Müslümanlıktan söz ediyoruz biz. Müslümanlık iddiasından söz etmiyoruz. Nasıl namazı inkar eden Müslümanım dese de ona biz Müslüman demiyoruz. İnanarak ırkçılık yapan da Müslüman olamaz. Biz ırkları, biraz sonra ayet okuyacağız, Allah'ın hikmeti gereği yarattığını düşünüyoruz. Tıpkı içimize, Cinsellik yüklediği gibi Allah. Cinsellik yükledi ama zina yapmayacaksınız dedi. Helal boşalacaksınız dedi. Harama bulaşana da yandın sen kıyamet günü dedi. Aynı şekilde ırkları da Allah yarattı. Ama benim kullarımsınız. Birbirinizi hor göremezsiniz dedi. Ve hutbesini okuturken, Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme, veda hutbesi okunan son cümlede, birinizin öbürüne üstünlüğü yoktur haberiniz olsun diye cümlesini bitirdi. Hayata gönderdiği son mesajı sallallahu aleyhi ve sellemin, Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü olmayacağı ilkesine dayandırıldı ki, Araplar arasında peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman kafire bile ırkından dolayı hor bakamaz. E hangi ırkten olursa olsun, çünkü, bir Müslüman, kafir birisi, Müslüman olduktan sonra, o kafir, onu kucaklamayacak mı? Kucaklayacak. Kardeşim demeyecek mi? Diyecek. Demezse Müslüman olamaz. E, dün, hor gördüğün bir insanı, Müslüman olunca ırkı değişmiyor ki. Nasıl şimdi bağrına basacaksın? Yani ırkçılığın, dinle engellenmiş bir barikatı vardır. Yüzde yüz engellenmiş durumdadır ırkçılık. İstese de Müslüman ırkçılık yapamaz. Irkını devam ettirir ama bu bir engel değildir. Müslüman ırkını kabul eder, ırkını korur, ırkı gerekçeli, gerekçeli bir şekilde benimser. Yani ırk düşmanı olamaz Müslüman. Ne başkasının ırkına, ne kendi ırkına düşman olamaz. Bu varlığı inkar etmek olur. Ama ırkçılık yapamaz. Bu ırkçılığı, hayvanlara karşı bile yapamaz Müslüman. Nasıl insana karşı yapacak? Mesela, insan, insan Allah'ın mükerrem mahluku. Domuzlar, köpekler, ayılar, çakallar, tilkiler, insanla aynı safta anılacak mahluklar değil. Şöyle bir düşmanlık oluşturulabilir mi? Hatta yılanları da buna katalım. Akrepleri de katalım. Bütün insanlık toplanıyor. Anti domuz diye bir sistem oluşturuyorlar. Yeryüzünde domuz bırakmamaya çalışıyorlar. Köpek bırakmamaya çalışıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Köpekler Medine'de insanlara çok zarar verdiği için yani bu köpekleri imha edin diyeceğim ama diyor onlar da bir ırk, onlara topluca düşmanlığı uygun bulmuyorum diyor. Halbuki zarar veriyor, ısırıyorlar çocukları. Yani Müslüman, bırak kendisi gibi insan, Adem'in çocuklarından olmayı, hayvana karşı bile bir ırkçılık yapamaz. İnsan ırkçısı olamazsın. Cinlere karşı insan, Cinci, ırkçısı olamayız zaten meleklere düşman olacak halimiz yok dolayısıyla biz insanız Rabbimiz kimimizi beyaz kimimizi siyah kimimizi kuzeyde kimimizi güneyde kimimizi çekik kaşlı kimimizi batık gözlü kimimizi uzun burunlu kimimizi kısa boylu kimimizi kıvırcık dilediği gibi yaratmış Allah birimizi esmer yapmış birimizi buğday tenli yapmış birimizi sarışın yapmış dilemiş yaratmış herkes Allah'ın kulluğu çatısı altında, yaratıldığı pozisyona razı olur, öbür mü insanı insan olarak kardeşi bilir, müminse ikinci bir kardeşlik e, kılıfı daha ona geçirir, ve hayatında herkes memnun olur. Bu çizgiyi aşan Müslüman, Allah'ın rızasının dışına taşmış insandır. Ve bu Allah'ın asla, cezasız bırakmayacağı bir suçtur. Çünkü ırkçılıkta yani kendi ırkını üstün tutup öbür ırkı hor görmekte Allahu Teala'nın yaratmasına itiraz vardır. Beğenmemek vardır. Bu Yahudi mantığıdır. İblis kafasıdır. Filan ırktan çok değerli insanların, tarihte gelmiş olması, asla bir meziyet değildir, Yahudilerin, soyundan da, binlerce peygamber geldi, Araplardan da, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi, kainatın efendisi, ama Arap ırkçılığı yapma hakları, yoktur onların, peşinden gitmek için, yaratıldılar, onunla övünmek için yaratılmadılar, bu sebeple, Müslüman bir toplumda ne başka ırklara karşı bir tabaka oluşturulabilir ne de o ırkın kendi içinde bir lordlar tabakası oluşturulabilir. Ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir tarağın dişleri gibi eşittir diye bırakmış gitmiştir. Irkların birbirlerine karşı bir üstünlük iddiası olamayacağı gibi bir ırkın içinde de etnik farklılıklara benzer bölüşümler ve tabakalandırmalar yapılamaz hiçbir müslüman kendisini ve ailesini ve büyük ailesini şehrini ve daha büyük ailesini ulusunu insanlığın özü gibi tanıtamaz en iyi insanlığı yaşayan, en güzel Müslümanlığı yaşayan, tabi olarak üstünlük göstermiştir zaten. Bunu sadece mücerret, yani nesnel olarak bir ırkın devamı olmaya dayandırmak, şeytan kafasıdır diyoruz. Yahudi ruhudur bu diyoruz. Hem peygamber öldürdüler, hem de biz Allah'ın seçkin kullarıyız dediler. Şimdi hem şarabı sen içeceksin, kumarı sen oynayacaksın, filanca ırktan yaratıldım, o ırkta da filanca tarihin meşhurları vardı, eh o zaman bizim ırkımız meşhurdur diyeceksin, bu insanın kendi kendisini ayıplandırması, ve ayıplı konumda tutması demektir, Müslümanın gündeminde ırkçılık olamaz, anti ırkçılığı da bir ırkçılık olarak görürüz, bu bir kavga konusu olup, toplumun İslam toplumunun huzurunu kaçıracak düzeye geldiği zaman yani ırkçılık yapılamayacağı gibi ırkçılığa, ırkçılıkla cevap nitelikli bir çalışmada yapılamaz İslam toplumunda çünkü bunu yani dezenfekte edelim bu kirlilik kalksın demek bile bir ırkçılık körükleyiciliği getirebilir beraberinde. Bugün ümmeti Muhammed'in cahiliye yıllarına ait bataklıklara hızlı bir şekilde geri koşmasını maalesef seyrettiğimiz alanlardan birisi bu bahsettiğimiz ırkçılıktır güya insanlık 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir e, insanlık değerleri manzumesi oluşturdu ama ırkçılık eski çağlardaki düzeyinde hala devam ediyor. Bir Avrupa ırkçılığı, dünyanın gerisini yok kabul ediyor. Bir beyaz hakimiyeti, beyaz olmayan ırklara karşı üstünlük tutuyor. Hala kuzeyliler, kutuplarda yakın yaşayanlar, zaten dışlanıyor. Onlar da dünyanın dışında kaldıkları için, dışarıdan bu filmi düşmanca izlemeye çalışıyorlar. Bugün insanlık, bu ırkçılık penceresinden, bakıldığında bilal Habeşi'nin köle olarak e, süründürülmek istendiği Mekke sokaklarındaki günlere geri dönmüştür insanlık evet kölelik birleştirilmiş milletler emriyle kaldırılmış gibi görünüyor ama e, bütün insanlık belli bir güruhun kölesi durumuna gelecek pozisyonları da ne yazık ki izliyoruz hala Allahu Teala'ya sığınıp bu yanlışın yanında asla olmadığımızı ve olmayacağımızı da ilan etmiş oluyoruz. Kardeşlerim, Hucurat Suresi'nin 13. ayeti ve Nisa Suresi'nin 1. ayeti ırkçılığın neden yasak olduğunu bize Kur'an azıyla öğretmektedir. Allahu Teala Hucurat suresinde insanları bir erkek ve bir kadından yarattığını, sonra onları da halklar ve kabileler diye böldüğünü söylüyor. Yani insanları siyah beyaz, şu bu ırk diye bölüp dünya toprağına dağıtan da Allah'tır. Bunu da ne için yaptığını Anlatırken, لِتَعَارَفُوا Tanışmanız daha kolay olsun diye. Yani, siyah ırktan yaşayanlar, bir arada olduklarında, nüfusun yüzde 10'unu oluşturuyorlarsa, bunlar nüfusun yüzde 100'üne yayıldıklarında, bir arada olmaları, aile kurmaları, şirket kurmaları daha zor olacak. Ama %10'u oluşturdukları bir yerde daha klonik bir yapı yaşayabilirler. Daha iç içe olabilirler. Bunu istiyor demek ki Allah. Yani herkes sülalesine, geçmişine, atasına sahip olsun istiyor. Ama öbür atayı, öbür sülaleyi yok kabul etmeden. ırk var, ırkçılık yok. İslam'ın büyüklüğü burada zaten. Körük körüne ırkları yok kabul etmek cahilliktir. Biz bir yarattık sizi böyle Allah buyuruyor. Ne için? Eğitiminiz daha kolay olsun, sosyalleşmeniz daha kolay olsun, rekabet olsun öbür ırklarla, siz de koşun, onlar da koşsun. Siz dünyanın bir tarafını imar edin, öbürleri öbür tarafını imar etsinler. Bu Allahü Teala'nın yaratma hikmetlerinden biri. Bütün bunlarda inne akramakum indallahi etkakum ırk olarak, kabile olarak en iyiniz Allah'tan en çok hakkıyla korkandır. Dolayısıyla ırklar var, en iyi ırk beyaz ırk değil, siyah ırk değil, mavi ırk değil, lacibet ırk değil. Hangi ırk? Allah'a en yakın olan ırk. Yahudiler kestirmeden atıp ne demek istediler? Biz Allah'ın özel kullarıyız, otomatik bu bir numara. siz iki için yarışın dediler. Allah da siz cehennem küçüklerisiniz diye onları reddetti. Müşrik çünkü hepsi. Bu Hucurat suresinin <gülüyor> 13. ayeti biterken اِنَّ اللّٰهَ Alimun خَب۪يرٌ diye bitiyor. Allah her şeyi biliyor ve her şeyden haberdardır diye bitiyor. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Allah'ın isimleriyle biter genelde. Alim Allah'ın isimlerinden biridir. Habir Allah'ın isimlerinden biridir ve bu ayetin bu isimle bitmesi çok anlam yüklü bir bitiştir ne demek sizi bir erkek bir kadından biz yarattık sizi kabilelere ırklara halklara böldük anlaşın tanışın diye en takvanızda Allah'tan en çok korkanınızdır dedikten sonra inna allahu alimun habir. Allah her şeyi biliyor ve her şeyden haberdar. Ne demek? Yani çok kolay anlaşılan bir şey. Bu ırklar konusunu, halklar konusunu, yöreler konusunu biz bilerek yaptık. Bunu tıpkı ezan okununca camiye gidenin gitmeyenin ölçümünü yaptığımız gibi Irklar konusunda şeytana uyanlar, uymayanlar, Yahudi kafası olanlar, mümin kafalı olanlar kim? Bunu takip edeceğiz, haberiniz olsun. Aslını biliyoruz, alim Allah çünkü. Habir, bu olup bitenleri takip ediyoruz biz. Dolayısıyla, ezan okunduğunda, melekler camiye gidenleri ve gitmeyenleri takip ettikleri gibi, ırkına takılanlar, ırkçılık yapanları da takip ediyorlar demek ki belki de Müslümanlığı bile kendi ırkından olunca daha üstün görüyor zannedenler, bu tuzağa takılmış oluyorlar. Hangi tuzağa? İblisin ta fitilini cennette tutuşturduğu ırkçılık tuzağına. Ve Allah bu tuzağa takılanları izleyeceğini söylüyor. İnallaha alimun habir. Nisa suresinin birinci ayetine geliyoruz. Bu mantıkla bu ayeti tekrar inceliyoruz. Ey insanlar! Allah'tan korkun. O Allah sizi bir candan yarattı. O bir can kim? Adem. Ondan da eşini yarattı ve bu kadar çok insanı da o ikisinden yarattı. Kadınlar, erkekler olarak yarattı. Allah'tan korkun. Ve bu korkuyla aranızdaki akrabalık bağlarını canlı tutun. Ama Allah sizi tam kontrol ediyor haberiniz olsun. İnellahu kana aleykum rakiba. Allah sizi kontrol ediyor haberiniz olsun. Demek ki alim olmak gerekmiyor. Ümmeti Muhammed'in insanların bir ırktan olması Farisi olması, Arap olması, başka bir ırktan olması, Allah'ın bilerek yaptığı bir şey. Tıpkı abdest alıp namaz kılıp kılmayacağını kontrol ettiği gibi Allah, senin bir iraden olmadığı halde, Allah istedi ve olduğu gibi yaptı, hiç sana bir şey sormadı, seni filan yerde filan ırktan yarattı, bunu bir şımarma konusu, Allah'ın yaratmasına karşı bir hat aşımı ve bir terbiye yırtılması olarak ortaya atıp atmayacağını da Allah görmek isteyecektir. Ve bunu Allah rakiba. izliyoruz haberiniz olsun. Sadece alkol kullananları izlemiyor. Irkçılık yapıp insanın bir başkasını hor göreni de Allah izliyor demek ki. Allah-u Teala hem kendi planlayacak, yaratacak, yapacak hem de sen oturup o planlamaya esastan bir itiraz nitelikli şımarman olacak. Ve sen de öbür ırklardakiler gibi ölümlüsün halbuki. Hadi sen 3000 sene yaşama garantili bir ırktan olsan belki bir manası olacak. Ef, 3000 sene yaşıyor bu ırk diyeceğiz. Sen de mide taşıyorsun. Bağırsakların dolu. Ecel korkusu yaşıyorsun. Öbüründe de aynı özellik var. Üstelik siyah senden daha güçlü. Siyah ırktan olanlar yani daha ağır kaldırıyorlar. Daha iyi koşuyorlar. İnsanın haddini aştığı Rabbine karşı edep sınırlarını zorladığı noktalardan birisi budur. Benim geçmişimde Filanca var. Filanca ile aynı köyden doğduk diye övünme vesilesi zannetmek bir hastalıktır. Burada umuyorum bu hadisi şerifi duyanlar ümmeti Muhammed'in ashabından müthiş bir hatıra dinledikleri için kendilerine önemli bir ders çıkılacaklar. Ahmet bin Hanbel'in 23.810. hadisi şerifinde Cübeyr ibn Nüfeyr, isimli Tabi'i, Ashab-ı Kiram'dan, Miktad İbni'l-Esved, radıyallahu anh, isimli bir sahabiye ait bir hatır anlatıyor. Şimdi biz, filanca komutan, filanca alim, filanca, filanca, bizim köyde de o diye, övünüyoruz, göğsümüzü şişiriyoruz ya, halbuki sen, Allah'ın huzuruna çıkacaksın, onun çocuğu da olsan tek çıkacaksın Allah'ın önüne tek tek geleceksiniz bize Allah buyuruyor tek tek geleceksiniz kimse kendisi filancanın çocuğu ben onunla giderim babam olmadan bir yere gitmem diyemeyecek ne Nuh'un çocuğu bunu diyebilecek ne Musa'nın çocuğu bunu diyebilecek Adem'in çocuğu olarak dirildiğimiz dünya ahirette Dünyadan gelmişler olarak, tek kişilik bir koltuğa oturtulacağız. Tek kişilik bir oturum yapılacak bizim için kıyamet günü. Bu El-Megdad ibn-i Esved, Cübeyr naklediyor şimdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle oturmuş birisi, hepimiz kendimizi, yani nasip etti Allah, bir sahabi gördük kabul edelim, ne yaparız? Ne yaparız? İşte bu zat da Mikdâd ibn Esved isimli sahabiyi görmüş. Allah ondan razı olsun. Adam bir bakmış, Miktad, radıyallahu anh, demiş ki ona, ne mutlu sana be demiş be, şu gözlerine kurban olayım senin, Resulullah'a gören gözler bunlar demiş. Yani sahabiye diyor, o da tabi tabi. Çünkü sahabiyi gördüğü için, o da ikinci mübarek nesil, şu gözlerine kurban olayım seni ya peygamber gördü bu gözler be oh be deyip hasretini dillendirmiş bu cübeyr diyor ki tabi öbür tabi baktım diyor miktat yüzü gözü kızardı sinirlendi diyor Allah Allah ne oldu burada ne kadar güzel işte adamın peygambere hasreti var peygambere kavuşamamış vesselam. peygamberi gören birini görmüş onun da gözlerine hayranım senin peygamber gördü bu gözlerin demiş, Bunlar nesinden kızdı anlayamadım, diyor o Cübeyr isimli tabi, Miktat dönüp o zata demiş ki, bu yaptığın yanlış demiş, seni Allah peygamberi göreceğin günlerde yaratırdı isteseydi, Niceleri onu görecek şekilde yaratıldı ama şimdi cehennemde kaynıyorlar demiş. Seni Allah mümin biri olarak Allah tanıyan Muhammed tanıyan biri olarak yarattı. Bugünün kıymetini bilecek yerde sen filanca peygamberi görmüştü onun üzerinden peygamberle bağlantını yanlış noktadan yakalıyorsun demiş. Bize göre almu ki, ulan biz o gözleri bakmaya can verirdik ya peygamberi göremedik, peygamberi göreni görmüş. Ama miktat radıyallahu an, burada başka bir şey tespit ediyor. Sen böyle sempatik, duygusal noktalarla peygamberle bağını canlı tutamazsın. Ümmeti Muhammed'tensin, Allah'a iman ediyorsun peygambere iman ediyorsun o imanın gereklerini yerine getirsen o onu gördü bu bunu gördü diye oyalanma diyor çünkü göz görmekle olsaydı bu iş onun bizzat kendisini görenler cehennemde şimdi niceleri cehennemde niye böyle yanlış yapıyorsun diye ikaz etmiş konumuzda ne bağlantısı var eğer bir sahabinin peygamberi görmüş olmasını övmek için, bu şekilde övülmesini bir sahabi itiraz ediyorsa, asıl ilgilenilecek gereken bu değil, imanının kıymetini bilsen kardeşim, sen ne takılıp duruyorsun miktarda diyorsa eğer, hiç görmediğin bir deden alimmiş, kahramanmış, İstanbul'un fethinde hep bir numaradaymış, diye avunmaya ne derdi acaba bunu merak ediyorum yaptığım karşılaştırmanın özeti budur biz ümmeti Muhammed olarak bugün mümin olmanın bugün insan olarak yaratılmanın şükrünü bilip kıymetini yaparız Rabbimize hamd ederiz bundan dolayı şımarmayız ama ırkçılık nedir aslı esrarı sende olmayan belki de çoğunu kendi kendine uydurduğun bazı masallık, kahramanlıkların üzerinden övünmektir. Sahabi ise, peygamberi gören, gözleri gördüğü için övünen adamı protesto etmiş. Bu bir iman meselesi şüphesiz. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ırkçılığı reddetmiştir. Bu reddedişte çok ağır ifadeler var. Ebu Davud'un 5.121. hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cübeyr ibn Mut'im radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadiste buyuruyor ki ırkçılık propagandası yapan bizden değildir. Irk için, ırkı için savaşan bizden değildir. Irkçılık mantığıyla ölen de bizden değildir buyuruyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden değildir dediyse kimdendir bu? Grubu Belli. İlk ırkçının grubundandır o. İlk ırkçının grubundan. İnsanlık, ırkçılıkla parçalara bölünüyor. Bu parçalanmaların da sonucu, insanlığın gücünün kaybıdır şeytana karşı. Bu sebeple şeytan, Adem aleyhisselamdan beri, bir ırkçılık körüklemesi hep yapıyor. Bu ırkçılık, körüklemesine alet olanlar şeytanın ekmeğine yağ sürüyorlar bugünkü ifadelerle. Çünkü insanlığın kaybettiği bir yerde Müslümanlık bir şey kazanamaz. Şöyle bir hassas soru sorayım. Bugün elhamdülillah yüz milyonlarca müminiz, Müslümanız. Eğer ashab-ı kiram bu ümmetin ilk göz ağrıları ilk mücahitleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in olmadığı bir dünyada biz biz peygamberle hac yapan adamlar deyip İslam dinini bin de onların diliyle inmiş Kur'an da ellerinde kendi bahçelerinin ürünü gibi görselerdi Yahudilerin Musa Aleyhisselam'ın getirdiği dine baktıkları gibi, aile dini gördükleri gibi görselerdi, böyle bir şey olmadı elhamdülillah. Böyle bir şey olsaydı, Ömer zaten kafa temizlemişti orada. Ömer'in sağlığında olmazdı böyle bir şey. Olmadı elhamdülillah. Olsaydı, bugün Müslümanlık bize gelmiş olur muydu? Kendi bahçelerinin ürünü göreceklerdi İslam'ı. İslam, Bilal'i de, simsiyah ırkına rağmen, bembeyaz derililerle yüzde yüz eşit hale getirdiği için insanlığın dini olarak bugüne gelmiştir hac bunu belgelemek içindir İnsanlığın ırkları yok kabul ederek eşit insanlık noktasında kaynaşabildiği en mübarek nokta hac noktasıdır arafattır yöresel kıyafetlerin bile kaldırıldığı yerdir arafat Yöresel kıyafet biliyor. Bırak ırkçılığı, hani filan yerde şöyle giyiyor, Kürk giyiyorlar kuzeyde, Arafat'ta Kürk yok, beyaz bir kefen var. Filan kıyafeti filan yerde giyiyor, orada yok. İnsanlığın zirveye çıktığı yer, Arafat'tır. Ebu Cehil, bu ırkçılığı yüzünden, bu mübarek dine girmeyi, başaramamıştır. Çünkü, ırkı içinde üstün ırk, lord ırk anlayışı, güttüğünden yakalayamadı bunu. Hacca, iç çamaşırlarını çıkarmadan, hiç ki bir kimse hacc edemeyeceği için, çamaşırını çıkarmayı kabul etmeyen, bir tür, oradaki insanların üstünde kendisini göreceğinden, haç gibi beşte bir nitelikli bir ibadeti yapamayacaktır. Oruç, aynı şekilde, ümmeti Muhammed'in ırkları kaldırıp, insanlığı öne çıkardığı bir ibadet çeşididir. Zengini, fakiri, beyazı, siyahı, herkes aynı işi yapıyor elhamdülillah. İnsanlık, dünyevileşmeyi ve dünyayı yutmak, dünya onu değil, o dünyayı yutmak arzusu taşıdığı için ırkçılık yapıyor. Başkalarına bir şey kalmasın diye. Niçin yaratıldığını bilmiyor. Ahiretten uzak zannediyor kendisini. Bir tür cahillikte boğulduğu için insan, kendisine yapılan zulme, mesela Afrika'daki kardeşlerimiz, kendisine yapılan zulme güçlenerek zulmü engelleyecek, mekanizmaları ve sistemleri oluşturacak bir karşılık vermesi gerekirken kuru bir düşmanlıkla karşılık verdiği için ona yapılan işkenceyi de ikiye katlamış oluyor fark etmeden bugün insanlık ta eski asırlara kadar bütün bu teknolojiye rağmen bu tarihi bilgileri herkesin bilmesine rağmen çok eski asırlara kadar ne yazık ki geri gitmiştir bugün biz bütün dünyaya insanlar arasında iman takva ilim ve ahlakın dışında bir üstünlük yoktur diye haykırmak zorundayız çünkü sizin en iyiniz takvanız en iyi olandır innekremaküm indallâ yetkâkum Allah buyuruyor iman ve takva ondan sonra da alimler üstündür Allah diyor ilmiyle herkes övünsün eğer övünmek varsa ve ahlakla en iyiniz ahlakı en iyi olanlardır demiyor mu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz en iyiniz benim akrabalarımdır demiyor bugün bütün babalar ve anneler çocuklarını ırkçılığa asla yanaşmayacakları bir mantıkla yetiştirmelidirler çünkü ırkçılık insanlığın altını oyuyor oyduğu zaman o ırkçı da o bataklığa düşüyor fark etmeden bizim cami ve mescit kültürümüz ırkçılığı yerle bir ettiğimiz yerdir elhamdülillah camiye insan muhakkak daha kalabalık camiye gitmeli başka köylüler başka ırklar da var orada diye cami ırkların değil Allah'ın üstün olduğu secdenin üstün olduğu biraz önce siyah bir ayakın bastığı bir yere beyaz alnımla secde için temas ediyorum şu anda ben elhamdülillah bu mantığı yakalıyoruz oruç böyledir haç böyledir cenazelerimiz bizim şu ırkın bu ırkın cenazesi diye ayrılmıyor ölüm kuralı aynı olduğu gibi cenazelerimiz de aynı mezarlıklarımız da aynı akıbetimiz de aynı selamımız aynı beyaza selam siyaha kelam yok bizde herkesi aynı toprak Aynı şekilde toprağa karışacağız. Tekrar topraktan diriltileceğiz. Mahşerde Afrikalılar ayrı bir yere dizilmeyecek. Müminler ve kafirler olarak dizilecek. Tek ölçümüz budur. İnsanın aslı topraktır. Toprak tevazuyu temsil eder. İnsan aslını kabul ettiği sürece topraktan yaratılmış Adem'in çocuğu olduğunu söylediği sürece şımarma hakkına sahip değildir şımaran Allah'ın rızasını kaybeder şımarmayı arttırırsa belki maazallah imanını da kaybeder Müslüman ırkçı olamaz tıpkı katil olamayacağı gibi ama ırkını inkar etmesi de ahlaki değildir gökten mi düştün sen senin bir baban var deden var o da filancalardan geliyor tamam ama filancalar velev peygamber soyundan gelsin insan Farklı değil. Abartılmamış ırkımız olması gerekiyor bizim. Sınırları aşmamış ırkımız olması gerekiyor. İnsanlığa zarar veren, öbür insanları hor gören şeye biz ırkçılık diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.